Medjan aşama 34. Hac sezonunda kendini kabilelere maruz bırakırken Al Kazrak'tan bir cinayetle karşılaştı. Bu yüzden onları İslam'a davet etti ve İslam'a dönüştü.